L'Europe pour toi, Türkiye ve AB <gülüyor> ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri bir Hayal Taçları programına da sizlerle birlikteyiz. Bugün programı benimle birlikte hazırlayan arkadaşlarım stüdyoda değil ama çok önemli bir konumuz var. Bir üniversitesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Serhat Güvenç bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Mahir. Şimdi programımızın formatı gereği başlamadan önce kısa bir AB gündemi geçelim. ABL liderler zirvesi yapıldı tabii Türkiye'nin yoğun gündemi içinde fazla kendine yer bulamadı ama 17 Haziran tarihinde yapıldı. İspanyol El Mundo gazetesine göre tarihin en sıkıcı zirvesi olarak betimlendi bu zirve. Alınan bazı önemli kararlar var tabii. Ekonomik yönetim konusunda bu Avro'nun kurtarılması konusunda İngiltere yine dışarıda kalmayı başardı. Avro'nun kurtarılması için two Tier sistemi tartışılıyor yani işte. İçinde olanlar ve dışında olanlar artık kim katkı sağlayacak kim katkı sağlamayacak bu şekilde. Bankalara kar oranlarına nispeten getirilecek vergi uygulaması e, kabul edilmiş. İzlanda ile katılım müzakerelerine başlanması kararlaştırılmış. E, AB Gürcistan vize kolaylaştırması, kolaylaştırma anlaşması yürürlüğe girdi. Ee, ve e, karbon salımı ile AB'nin %20'lik 2020 hedefini %30'a yükseltmesi, karbon sere gazı azaltımı konusundaki hedefini e, bu karar Ekim ayına ertelenmiş yine. İngiltere ve İspanya'da yeni kemer sıkma önlemleri kabul edildi bunun dışında. İngiltere'de tarihin en büyük önemleri olarak değerlendirilirken İspanya'da iç tartışmalar büyüyor. 29 Eylül'de genel grev çağrısı var. Ee, AB genelinde gıda ürünlerinde yağ ve bunun gibi oranların renkli kodlarla gösterilmesine ilişkin öneri 16 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'na reddedildi. Gıda üretim şirketlerinin e, lobi çalışmaları işe yaramış gözüküyor. Türkiye AB müzakerelerinde gıda güvenliği başlığı 30 Haziran'da açılacağı söyleniyor. Ee, Genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle, Türkiye üyeliğe hazır değil dedi. Dejavu oluyor bizim için de sürekli. <gülüyor> E, İskoç parlamenter George e, Leon'un raporu komitada kabul edilmiş. Temmuz'da genel kurulda tartışılacak ortak tarım politikası bütçesi 2013 sonuna kadar korunacakmış. Son olarak da Hırvatistan'da e, uyum çalışmaları gereği olarak 4. Anayasa Değişiklik Paketi kabul edildi. AB'de gündem böyle. Türkiye'ye dönelim. Son derece yoğun bir gündemimiz var hocam. E, artan e, terör olayları ve bunun getirdiği tartışmalar kamuoyunda yaklaşık bir haftadır. Öncelikle ben sormak istiyorum size. Neden artıyor terör olayları birdenbire? Yani bu aslında artacağı bekleniyordu. Hani burada çok şaşırtıcı bir şey yok ama sonuçlarına tanık olmak insanı ür ürkütüyor. Dehşete ve umutsuzluğa sürüklüyor. Çok kasvetli ve duygusal bir hava var Türkiye'de aslında. Böyle sağ sağduyulu, sağlam, soğukkanlı değerlendirme yapmak ya da önerilerde bulunmak için iyi bir, iyi bir dönemde değiliz ama... E, yani benim aklım erdiği kadarıyla niye artıyor? Bu artık adına ne derseniz deyin. Demokratik açılım, Kürt açılımı, demokratikleşme projesi, işte milli birlik projesi. Bu projenin e, hayata geçirilebilmesi durumunda neyse içeriğini ben de tam bilmiyorum. Anlayan bilen beri gelsin aslında. Daha böyle bir hepimiz için bir nebula halinde bir şey ama... E, bazı aktörler PKK başta olmak üzere bu sürecin kendilerinin... E, güç kaybıyla sonuçlanacağını dışlanmasına yol açacağını düşünüyor gibi geliyor. Dolayısıyla bir müzakere pozisyonu hazırlamak için çıtayı olabildiğince yüksek, yani süreci etkilemek bakımından şiddeti kullanarak en yüksek düzeyde en yukarıdan bir sürece dahil olma çabası gibi görüyorum ben. Bunun da yani bu tür bu yaklaşımın karşılığı da yine en yüksek perdeden bir cevap verilmesi ve PKK'nın varsa olabilecekse müzakere pozisyonunun o yüksek konançtanın çok çok altında bir yere inmesi için de bir karşı hamle gelecektir diye bekliyorum. Yani bu e, yazı çok hareketli ve sıcak geçireceğimiz Türkiye Irak sınırında işareti gibi geliyor bana. Yani aslında e, belki de müzakere pozisyonunda elini güçlendirmek için atılan adamlar adımlar tam tersine e, geri tepecektir ve e, tepebilir ve de çok daha kötü bir noktaya gidebiliriz bugünkünden benim anladığım kadarıyla. Yani e, gidebiliriz ama öte yandan da yani bir takım soruları da soruyoruz. Şimdi bu yani iki gün önceki saldırı. Bu ara çok dönüm noktası yaşıyoruz. Bir sürü dönüm noktası var. Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye'nin bölgesel rolü işte bu. E, Türkiye'nin PKK sorunu ya da Kürt sorunu ile ilgili de önemli bir dönüm noktasını geçtik gibi geliyor. Biz, a, bir AB liderleri gibi böyle sıkıcı bir gündemimiz olsa ne olacak aslında bir ay, bir ay falan ama maalesef öyle bir şeyimiz yok. Yani dün e, bir sürü şeyin e, iki gün önce yani bir sürü şey ortaya çıktı. Böyle ayrılıkların o kadar da çok keskin olmadığı sonucu ortaya çıktı. Bakın şimdi yani bu işte ölen uzman çavuşlardan biri Ege'li bir çocuk. Eşi Kürt. E dayısı, şey, kuzeni AKP milletvekili. Bunlar aslında bugünün Türk siyasal kutuplaşmasında sanki böyle hepsini bir yere koyabilirmişsiniz geliyor ama A ayrı kamptanmış. Gibi. Aynen ama bakın bir Geniş bir ailede ne kadar çok farklı tondan renk var karşımızda. Hı hı. Yani bu böyle ayrışmanın aslında o kadar da kolay olmadığını gösteriyor. Ya yani Ben kendi payıma bu sonucu çıkartıyorum. Çok fazla anlam yüklü olabilirim ama hı hı. her şey var. Asker var, AKP var, Kürt var. E bunlar tek bir ailenin içinde, yani tek bir aile içindeki unsurlar. Dolayısıyla ayrılıklarımızın, kutuplaşmamızın aslında o kadar da bana çok derin temelleri yok gibi geliyor. E, umarım oturup herkes... E, ne, neyi kaybedeceğimizi daha iyi değerlendirme fırsatı bulur yani şiddetle hakikaten bu çok artık klişe bir şey tekrarlamak yersiz ama hani şiddet şiddetin e, sonuçları, siyasal amaçla kullanımı falan baktığınız zaman yani çok tatsız şeylere götürüyor bizi ona da ondan kim kazanacak gerçekten bilmiyorum yani şiddet. Dolayısıyla belki oturup Bize ayıran şeylerin bu kadar olmadığını Bu kadar da derin olmadığını Noktasından yola çıkarak yeni ve büyük Bir uzlaşma kurmamız gerekiyor Aslında bugün buna baktığımız zaman Bu yolda ilerlersek e, Bir yere varırız gibi geliyor Yoksa şiddetin şiddetle yanıt görmesi durumunda Dediğiniz doğru tırmanmalar Olabilir e, Ben bundan herkesin sağduylu bir ders çıkartmasını Umuyorum diliyorum e, Başka türlüsünde düşünmek mümkün değil Sonumuz felaket olur çünkü Allah göstermesin evet. Hocam bu noktada ben yine Hı -hı. bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Hı -hı. E, bu açılım sürecinden bahsettiniz. Hı -hı. Siz de e, bundan aylar önce yaptığımız programda konuğumuz Leyla Tunç kendisi kendisine telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik. E, şu yorum yapmıştı. Türkiye bugün çok önemli bir adım attı. Bundan geriye giderse, e, bundan geriye adım atılması çok daha kötü sonuçlara e, yol açabilir. Ve o Hı -hı. zaman genel hakim görüşte buydu e, kamuoyunda benim de hatırladığım Hı -hı. kadarıyla. Peki bugün gelinen noktada neredeyiz? Açılım süreci yanlış mı yönetildi? E, ...geri adım mı atıldı... ...veya yoksa hakikaten bu... ...ismine pek çok farklı denen... E, ...sürecin içi boş muydu ilk baştan bir? Yani pek çok insan... ...açılım sürecinin neyi içerdiğini... ...anlamadı doğru düzgün. Yani ortada... ...evet bir değişen anlayış olduğu konusunda... ...hani fikir yürütülebilir artık... ...Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti... ...devleti geleneksel politikasını... ...değiştirmenin eşiğinde. Bunu... ...bunu hepimiz iyi kötü anladık ama... ...bir sonraki adımın içinde neler olduğu... ...yani... E, yani ...hakikaten tartışmalıydı... ...açıklanmaya muhtaçtı... Ee, ...ve bu boş bırakıldığı için de... ...bir muğlaklık oldu... ...ve e, bir de bu Habur... ...yani meselesi çok önemli... ...o da bir dönüm noktası... ...yine böyle hani dilimize pelesenk olan ki... ...o da önemli bir dönüm noktası... ...kötü yönetimin aslında belki de zirveye çıktığı an... ...dün ben İsmet Berkan'ın Radikal'deki köşe yazısını... ...çok anlamlı buldum... ...o yenilmişlik duygusu diyor... ...yani... Bugüne kadar Türk kamuoyuna bu PKK Kürt meselesinin 3-5 eşkıyanın hani ortadan kaldırılmasıyla halledilebilecek bir şey olduğu hep düşüncesi işlendi. Kamuoyu da buna ikna oldu. Yani işte PKK dağdan indirilecek, imha edilecek vesaire falan. Öcalan yakalandı. İmralı'da da yatıyor. Müebbet hapse mahkum oldu. Ama öte yandan hani bu iş bitmedi üstelik. Halkın pek de hazır olmadığı, hiç tartışmadığı demokratikleşme adımları kürtlere kendi kimliklerini daha iyi ve daha kuvvetli ifade etme fırsatı sağlıyor. Bu kürt olmayanlar için bir yenilmişlik duygusu getiriyor. Çünkü hani biz bunları yenmiştik ve bu, hani sorun bunları belki de o gün evet, kadar bunları evet. giderilecekti. Anlayışı e, hayata geçmeyince insanlarda kuvvetli bir yenilgi duygusu ve tepki doğurdu aslında. E, o açıdan bakarsanız da açılımın Türk kamuoyunu hazırlama boyutu eksik kaldı. Bu da çok şaşırtıcı bir şey değil. Siz de tanırsınız bizim Bilgi Üniversitesi AB Yüksek Lisans Programı direktörü Emre Gönen hocamız. Bu AB bağlamında biz bu işleri hep tartışırken 2004 ya da 2005'ti sanıyorum. Böyle müzakerelerin başlama kararı verildi verilecek. Bir şeyden korkuyorum diye yani ifade etmişti. Yanlış yani kendisini yanlış hani alıntılıyor olabilirim ama... Biz dedi 12 Eylül'ün getirdiklerini ya da bize üzerimize giydirdiği deli ciketini hiç tartışmadık. Şimdi bu AB bağlamında demokratik standartlarımızı yükselttikçe daha önce sesi kısık olan kesimlerin sesi yükselmeye başlayacak. Ve kamuoyu buna hiç hazır değil dedi. Galiba bugün geldiğimiz nokta o. Sesini duymaya alışmadığımız kesimlerin sesi daha yüksek çıktıkça e, toplumun genelinde de bir, bir, bir refleks bir tepki doğuyor. Bu tepki de aslında bu habur meselesiyle, haburda yaşananlarla üst üste koyduğunuz zaman bugün geldiğimiz duygusal ortamı, yenilgi, yenilmişlik duygusunun hakim olduğu kamuoyunu bize, e, kamuoyunu hazırlayan nedenleri ortaya koyuyor. Özellikle de e, belki de bu sizin dediğiniz gibi 12 Eylül'den Hı? beri hep evet. e, o yönde bir pompalama olduğu için, i̇çin? yani e, toplumun o kesimini bu açılıma hazırlamadan böyle evet, bir şey. Yani e, aslında demok, demokratik standartları, insan hakları standartları yüksek bir Türkiye. Herkesin arzuladığı bir şey ama ilk ağızda bu bazı siyasi aktörlerin dile getirdikleriyle örtüştüğü için bir noktada kamuoyunda da genel kamuoyunda da böyle bir tepki doğuyor. Yani. Bir de tabii şey var e, bence tabii Hı -hı. demokratik standartlar, e, insan hakları vesaire bunlar daha yüksek standartlar herkes tarafından arzulanıyor dediniz Hı -hı. ama herkes aynı mi anlıyor emin değilim ben. E... Yani Doğru orada bir haklılık var geçen gün. Bir araştırma Ali Çarkoğlu ile Ersin Kalaycıoğlu galiba en tehlikeli işaretlerden bir tanesi halkın yüzde ellisine elliye 50 yakınının demokrasinin demokrasiye umudunu demokrasiden umudu kesmiş olması gibi bir sonuçtu. Yani demokrasiye güvenme, güvenmeme oranı giderek artıyor Türkiye'de. Bu, bu bizzat tehlikeli bir gösterge. E, düşünürseniz konjonktürü yani demokratikleşme işte Kürtlere e, kendi kimliklerini daha iyi ifade etme hakkı efendim eee. Nedir ee, anlamına geliyorsa böyle bir somuta bürünüyorsa demokrasi Irak'a demokrasi getirme gibi Bush gibi pespaye liderlerin ağzında bir, e, bir çok real politik bir amacı meşrulaştırmak için kullanılıp kirletiliyorsa insanların da hani demokrasiyle hafif sorunlar yaşaması ya da demokrasiyle kendilerini e, ne diyelim demokrasiyi yakın hissetmede sorunlar yaşaması hani Olmasa daha iyi olur ama bu da bir vaka karşımıza çıkıyor. Çünkü demokrasi deyince insanlar bazen kirletilmiş, bazen hoşlarına gitmeyen şeyleri meşrulaştıran, önünü açan bir süreç gibi de görüyorlar. Evet aslında bu konudaki fikir aylıkları bu sizin ilk başta bahsettiğiniz kamplaşmaya da yansıyor belki bir anlamda. Hı hı. Tartışılan şimdi gündemden biraz düştü ama Ergenekon meselesi. Evet. Hani Dani Rodrik'in bir yazısı oldu Washington Post gazetesinde hı hı. dün yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Orada mesela Türkiye'yi artık tanıyamadığını ee, ...söylemiş ve AKP'nin işte... ...2002-2007 yılları arasında çok ciddi... ...demokratikleşme adımları at atmasına rağmen... ...bundan sonra artık iktidarını sağlamlaştırma... ...ve demokrasi pahasına e, iktidarını elde tutmak için... E, ...belki biraz da... totaliter olarak değerlendirebilecek... E, ...eylemlerde bulunduğundan bahsetmiş. Ee, ee, bana da ilginç geldi... ...tabii hani kendisi kişisel olarak hı. bu olayda. Şimdi Dani Rodrik tabii... E, ...yani... E... Kendi alanında çok çok önemli bir isim. Dolayısıyla e, mutlaka gözlemlerinde, yorumlarında haklılık içeren noktalar vardır. Ya da olduğunu düşünüyordur. Hani Biz yaşıyoruz Türkiye'de öyle tanınmayacak bir yer haline henüz gelmedi. Yani gelmedi. Ama e, şu saptamaya katılırım. Bütün iktidarlar gibi AKP'de ya da e, AK Parti'de kendi iktidarını pekiş, pekiştirecek, çok daha uzun bir döneme yayacak... Bir mekanizma geliştirme, düzenlemeler getirme peşinde. Bunun en önemli örneği de bu anayasa aslında değişiklikleri. Yani işte bir anayasa içerik bakımından pek çok şeyine katılacağınız bir anayasa. Ben kişisel olarak yapılış biçiminden çok rahatsızım. Yani anayasa çok önemli bir metin. Bir deli ceketini üzerimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartmamız gerektiği konusunda yani çok az insanın kuşkusu var. Evet 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmamız gerekiyor. Ama yöntem bu olmamalı. Ee, ben bir siyaset bilimi öğrencisiyken 80'li yıllarda e, profesör doktor Yaşar Gürbüz Hocam bir İspanyol milletvekilini davet etmişti konuşmaya. O zaman da İspanya yeni üye olduğu olacak Avrupa topluluğuna o günkü adıyla yani müzakeleri bitmiş. Sanıyorum 87 yılı, yılıydı ve e, bir lisans öğrencisi olarak benim aklımla şu soru geldi. Sordum kendisine bu kadar kısa sürede demokrasiye geçmeyi nasıl başardınız? Yani 30 senelik bir Franco diktatörlüğü, otoriter rejim ve hani düşünebileceğiniz en böyle koyu otoriter rejim Franco dönemi. Şunu söyledi adam. Bir çok iyi demokrasiye inanmış bir kralımız vardı, Juan Carlos. İki dedi, yeni anayasamız, mecliste onaylandığı zaman herkes yeni anayasaya olumlu oy verdi. İki kişi dışında. Bu ikisi de Franco dönemi artı iki tane falaj milletvekilliydi. Şimdi... Oyunun kurallarını herkes için, herkesin kabul edebileceği, herkes için minimum oluşturacak şekilde kurmanın yöntemi, usulü uzlaşmadır. Bu başka türlü yürümez. Yani AK Parti gider, başka bir parti gelir, benzer bir çoğunlukla gelir, o da aynı şeyi yapmaya kalkar. Uzlaşma Kültürü anlayışı olmadan anayasamızı falan değiştiremeyiz. Değiştirdiğimiz işe yaramaz. Bakın 12 Eylül'ün askerlerin e, kendi denetimlerini pekiştirmek için getirdikleri tüm mekanizmalar şu anda AK Parti'nin elinde. Ve onların iktidarını pekiştirmek için kullanılıyor. AK Parti'nin getirmeye çalıştığı mekanizmalarda yarın öbür gün başka bir aktörün önünde kendi iktidarını pekiştirmek için kullanılıyor. Hı hı. Biz bu kadar denetlenmeyen bu kadar kontrolsüz iktidarları istiyor muyuz? Önce o soruyu soralım evet, yani bu dengesi. kim olursa olsun yani hı hı. hepimiz İngilizcesi level field yani ne diyelim herkese eşit imkan tanıyan bir alan yaratmamız gerekiyor. Hı hı. Ben tabii şeye takıldım orada. Demokrasiye inanmış kral. <gülüyor> İlginç bir... <gülüyor> evet, bir oksimoron ama, <gülüyor> evet. ama bu, bu gerçek. Samimiyetle yani bir bir kral, bir monark demokrasinin teminatı... Umalım, umalım ki tek, tek çözüm yolu demokrasiye inanmış kral olmasın Türkiye için de. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra devam edelim hocam. <gülüyor> my torn about sun r innocent when you dream'i dinledik. Rüya gördüğünde masumsun diye çevirebiliriz belki. E, kaldığımız yerden devam edelim isterseniz hocam. E, Türkiye'de artan terör olaylarını konuştuk. Bunun e, arkasında yatan belki e, olayları biraz konuştuk. E, biraz da e, AB ile ilişkiler e, kapsamında bu Türkiye'de son dönemde gündemde olan eksen kayması meselesine gelelim. Gerçi e, Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesinde gerek başbakan gerekse cumhurbaşkanı işte Türkiye'nin e, eksen kayması e, mevzusunun söz konusu olmadığını, diğer komşularıyla da işte iyi ilişkiler kurmasının aslında AB süreci için e, olumlu olduğunu e, sürekli vurguladı. Egemen Baş sürekli vurguluyor bunu ama e, özellikle Batı'da ve Türkiye'nin içinde bir kısımda böyle bir algı var. E, bunu nasıl değerlendiyorsun hocam? Türkiye'nin ekseni kayıyor mu hakikaten? Evet. Yani elimizdeki bazı göstergeler eğer eksen kayması diye bir paradigmadan yola çıkacaksak evet ek, Türkiye'nin ekseninde hafif bir doğuya doğru esneme olduğunu gösteriyor ama geçen gün bir e, yeni AB üyesi ülkenin e, Türk bu İstanbul'daki başkonsolosuyla yemekteydik. Orada hani konuşurken bu soruyu sordu. Ben de aklıma şöyle bir laf geldi. Belki hani çok e, ne diyelim? O an aklıma gelmiş miyim ama Türkiye çok eksenli bir ülke Türkiye aslında. Yani tek bir eksenimiz yok. İşte Rusya bir tarafımızda Rusya var kuzeyimizde. Bir tarafımızda Orta Doğu var. Bir tarafımız Balkanlar. Dolayısıyla yani biz Macaristan ya da İsviçre gibi yani tek aksla hareket edebilecek durumda değiliz coğrafi olarak. Çünkü coğrafi ait olduğumuz bağlı olduğumuz coğrafyalar birbirinden çok farklı. E, dolayısıyla bir eksen kaymasından ziyade... E, üç ya da dört eksen üzerinde hareket kabiliyeti varsa ya da hareket etmesi gerekiyorsa Türkiye'nin, Avrupa ekseninden biraz daha artık daha az hareket edip e, Orta Doğu eksenine hatta Rusya eksenine daha fazla e, eğilmeye başladı gibi geliyor bana. E, ama bunun e, yani tek sorumlusu da Türkiye'nin tercihleri değil. AKP'nin ideolojik tercihlerinin ben dış politikaya yansıdığına, Yansıdığını düşünüyorum. Yani bunu bunu kabul etmemizde fayda var. Yani İran, işte Hamas falan gibi şeylere baktığınız zaman orada ideolojik dozun diğer yerlere göre daha fazla Biraz olduğunu... Biraz da belki iç politikaya yönelik e, bir e, yani siyasi girişim olarak da algılanabilir. E tabi şimdi iç politika dış politika bağlantısını daha sonra isterseniz Amerika bağlamında inceleyelim Birbiriyle ne kadar artık yakından bağlantılı. Yani bu hani ideolojik boyutun ideolojik katmanın bulunduğunu yatsımayalım ama öte yandan da. Şimdi Türkiye e, ne yapmalı yani mesela örneğin AB ile ilişkilerde ne yapmalı Türkiye? yani oturduğu yerde bekleyecek. Ağabey günün birinde imana gelecek ve işte ilişkileri düzeltmek için bir şeyler yapacak. Yani. 30 Haziran'da gıda güvenliği başlığı açılmış hocam. Yani e, çok şükür. <gülüyor> hani işte dönem başkanlığına iki çaptır gidiyorduk. Bire indi. Artık böyle hani ilk hızı. 3 tane kaldı zaten. 3 tane kaldı. Artık ben sayısını takip etmiyorum. 3 tane. Ondan sonra ne olacak? Yani bu bu bir, bu bir komediye dönüştü. Yani artık böyle medda şeye dönüştü. Tulliata dönüştü. Yani artık 18 başlık açıyor. 32-33 başlık mı var? Onun Bunlara dokunamıyorsunuz ve bunun adı katılım. E, Türkiye peki ne yapmalı o zaman? Bırakın Türk dış politikasını ben sürekli artık tüm muhataplarıma yani bu kişisel deneyimim de öyle şunu söyleyeyim yani Türkiye'yi bilmem ama Türkler eksen değiştiriyorlar. Yani Avrupa bu vize hikayesi nihayet ayıldılar bir ölçüde galiba bu vize hikayesi o kadar yıldırıcı oldu ki yani benim elimde daha önceden alınmış bir Schengen vizesi yoksa yani bir takım vize konusunda güçlük çıkartan ülkelerden bir konferans bir şey daveti geldiği zaman falan diyorum ki yani vize şeyine girmeye değmez bir de üç günlük dört günlük vizeler veriyor size Polonya gibi ülkeler. Geçen gün Ankara'dan bir meslektaşım başına gelen anlatıyor. Portekiz'de bir ECPR yani Avrupa hı hı. E, e, Siyasal Bilimler Toplantısı için katıl gidecek. 8 günlük vize vermişler. O da sormuş niye böyle diye. Portekiz Avrupa'nın en ucunda olduğu için vize almak biraz daha zor oluyor demiş. Ya yani bu mantıkla Amerika'ya da Avustralya'ya hiç vize almaması gerekiyor <gülüyor> Türklerin. Artık hani zırva tevil götürmez noktasına geldik. E, ama şimdi bir, bir sürü işte Rusya ile Ürdün'le Libya ile efendim Suriye Ile vizesiz seyahat anlaşması var. 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta herkes anlatıyor. Şam'daki oteller Türklerle doluymuş. Yani hı hı. vize derdiyle uğraşacağınızı oraya gidiyorsunuz. Bence Avrupa Birliği'nin onu düşünmesin daha fayesinde. Yani Türklerin ekseni giderek Orta Doğu'ya ve Rusya'ya doğru kayıyor. E bunun da dış politikaya mutlaka yansımaları olacaktır. Bu sadece AKP'nin ideolojik tercihlerini yansıtmıyor. İtilip kakılmanın bir, bir, bir anlamda sonucu. Yani hı. Avrupa Birliği Avrupa Birliği de o barış ve refah projesine Türkleri böyle dışlayarak ciddi şekilde darbe vuruyor, onu baltalıyor, özünü boşaltıyor. Bu noktada hocam ilginç bir şey. E, son e, Hı -hı. Eurobarometre anlaş şey, araştırmasına göre e, Türkiye'de Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkanların oranı ilk defa yüzde kırklara çıkmış. Yani daha önce Türkiye'de Avrupa Birliği üyeliği olacağına inanmayanların oranı her zaman Hı -hı. fazlaydı. Ama karşı çıkanlar yüzde on yüzde yirmi seviyeleri, yüzde kırkların üzerine çıkmış ilk defa. Doğru, yüzde 41 bir yanılmıyorsam... E, %17'den başladık 1999 hı hı. Helsinki'de e, Avrupa Birliği'nin özellikle bazı ülkelerin ve bazı liderlerin e, çabalarıyla %40 noktasına geldi. Ben de geçtiğimiz günlerde İsveçlerin düzenlediği bir toplantıda e, hükümeti temsilen katılan bir İstanbul Milletvekiline aynı soruyu yönelttim. Bakın hı hı. desteğin düşmesi çok hani şaşırtıcı bir şey değil. O müzakere sürecinde pek çok ülkenin başına ama... Karşıtlık oranı yani bugün referandum olsa ben AB üyeliğine karşı oy verir, veririm diyenlerin oranı 99'da %17'den 2009 yılı Aralık ayında ya da sonbaharında %41'e çıkmış. Asıl tehlikeli bu şey bu ya da üzücü olan şey bu. Yani bu 11 senelik süreçte desteğin bu kamuoyunun bu kadar kaybedilmiş olması bana gerçekten hani... ...açıklanması açıklanması çok zor... ...ve açıklanmaya muhtaç bir gelişme gibi geliyor... ...yani siz kamuoyunu kaybettiğiniz bir ülkenin... ...aynı eksende kalmasını bekliyorsanız... E, ...hakikaten... E, ...ya safsınız ya da hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir. Hocam ben bu noktada anladığım... ...yani Türkiye'de <gülüyor> eğer bir eksen kayması varsa... E, ...bunun müsebbibi de... ...Avrupa Birliği her şeyden önce diyebilir miyiz? <gülüyor> e, yani... E, ...ben tek bir verim... ...değişkenin açıklayıcılığına inanmam ama... ...önemli bir rol oynadığına hiç şüphe yok... ...yani... Bırakın kamu oyunu bizim gibi e, akademik yaşantısını bu işe vakfetmiş insanların bile artık yaka siktiği bir noktaya geldi. Bu İsveçlerle yapılan toplantıdan söz ettim size. Çok az Türk katılımcı vardı özellikle akademik camiadan. Hı hı. Yani ben mesela sadece İsveçler düzenlediği için gittim. Çünkü İsveçler samimi olarak Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Ve orada ne söyleneceğini merak ettiğim için gittim. Yani böyle bir... E, başka birinin düzenlediği bir AB toplantısına gitmeye hakikaten yüreğim kaldırmıyor. yapacak çok daha önemli işlerim var diye düşünüyorum. Peki hocam zamanımız da daralıyor. Ee... Dış politika iç politika bağlantısından da kısaca bahsedebilir miyiz bu eksen kayması? Ee, yani Türkiye örneğini dışarıda bırakalım Türkiye'yi ilgilendiren bir örnek bunu da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden İlker Hoca'dan geçtiğimiz pazartesi günü bizim şeyde Şile'de Işık Üniversitesi'nde bir güvenlik akademisi toplantısı vardı orada dinledim çok enteresan geldi. Amerika-İsrail ilişkileri yani Amerika-İsrail'e baskı yapacak mı? Yani Türk hükümeti de buna oynuyor. Yani Amerika'yı İsrail'e baskı yaptırtmaya çalışıyor. Bu ilişkinin ya da bu politikanın gerçekleşmesi, politikanın gerçekleşmesi Florida seçimlerine bağlı. Çünkü Obama'nın senatodaki çoğunluğu çok ince, çok, çok küçük bir çoğunluğu var ülkeyi yönetebilmesi için. Ve o çoğunluk Florida seçimlerini demokratlar kaybederse elinden gidecek. Yani çoğunluk var ama filibuster proof denen yani hı hı. o demokrat şey cumhuriyetçilerini saatlerce konuşup e, müzakere edilmesini engelleme taktiklerini kul kullanmasını enge engelleyecek çoğunluk bir, bir kişiye dayanıyor. Florida'daki seçimlerde bir Kübalı aday var e, ve orada biliyorsunuz Küba göçmeni yoğun nüfusu tek çaresi yani tek e, şey e, bu durumu değiştirecek şey oradaki Yahudi nüfusu. Yahudi nüfusu desteklediği takdirde demokrat adayı belki bu Kübal adayın seçilmeme şansı var ama o destekte de İsrail'in ne yapacağına İsrail ile ilgili politikaya çok yakından bağlı. Şimdi biz Amerikan dış politikasının çıktılarını bekliyoruz Ortadoğu'da ama bunun kaderi e, Florida'daki e, senato seçimlerine bağlı. İç politika dış politika aslında bugünün dünyasında gerçekten girift bir şekilde her zamankinden daha çok iç içe geçmiş durumda. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza için Ben teşekkür için. ediyorum bir davet ettiğiniz için. Burada bizle olamayan arkadaşları da buradan Cana ve Zeynep'e selam gönderiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal hâcileri. Pour les on est Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer.